''Şayet sen onu görmesen, gerçekte o seni görüp durur.'' buyurdu. Adam, ''Kıyametten bana haber ver.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Mel mes'ûl anha bi'a'leme mine's-sâili.'' ''Kıyametten sorulan, sorandan daha bilgin değildir.'' buyurdu. Adam, ''O halde bana emarelerinden haber ver.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 Soranın kim olduğunu bildin mi?" buyurdu. "Dedim ki: Allah ve onun resulü daha iyi bilir." Bunun üzerine "Fe Cibrilu ataakum yuallimukum dinakum." Gerçekte o Cibril idi. Dininizi size öğretmek için size gelmişti." buyurdu.